Allah'tan rabbimizdir. Allah'ın ismini söyleyelim. Allah'ın ismini söyleyelim. Allah'ın ismini ve Allah'ın ismini söyleyelim. Allah'ın ismini söyleyelim. Allah'ın ismini söyleyelim. Allah'ın ismini söyleyelim. Allah'ın ismini söyleyelim. Allah'ın ismini söyleyelim. Allah'ın ismini söyleyelim. Allah'ın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 Birinci görüşe göre, cemaatin namazın farzı olarak kabul edilmiş, hattı zatında rükün Bu konuda aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, mescidin komşusunun evinde müferriden namazı yoktur. Hadis-i şerifinin zahiriyle hareket ederek, eğer kişi caminin yakınındaysa, camiye gitme imkanı varsa, evinde namaz kılması namazı sahih olmaz. İllaki camiye gitmesi gerekir.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 Tabi bunun üzerinde durmak gerekir. Niye durmak gerekir? İnsanlarda şöyle bir algı oluyor. Ya ben cemaat yetişemezsem de her filan camide ikinci cemaat vardır. Ben o ikinci cemaate yetişirim. Bu da insanların asıl cemaate gitmelerine veya ilk cemaatin azalmasına etken olacağı için fukaha bunu mekru olarak değerlendirmiş. Ama e, yol mescitleri veya imamı olmayan, özel bir cemaati olmayan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 Namazın sahatten, namazın fesadına, hangi durumlarda namaz sahih olur, hangi durumlarda namaz fasıd olur, bunu hangisi daha iyi biliyorsa bu noktada o diğerinden daha evla olacaktır. Peki feyin tesavvuf ilim noktasında eşitseler, yani bu noktada eşitseler, o zaman fekrauhum di kitabillahi teala, Allahü Teala azzetlerinin kitabını yani Kur'an-ı Kerim'i en güzel tilavet eden.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 Ee, o kişi hakkında veya da onu geçiren kişi hakkında kerati gerektirecek. Tabi e, saydığımız, başta saydığımız yedi şarttan bir tanesinin bulunmaması cemaatin namazını sahih kılmaz. Yani imametli sahih değildir böyle bir kişinin. Ama bunlar bulunduğu halde takdim teyekül noktasında ihtilaf edilirse biraz önce bahsettiğimiz ki bu da aslında dediğimiz gibi cemaatin kalbinin e, salimliliğini sağlayabilmek e, o imama karşı teveccühünü oluşturabilmeye yönelik. E, peki kimlerin öne geçmesi imamlık yapması mekruhtur? Ondan bahsedecek olursak ve yukarıda takdimul abdi kölenin imametliliği ve arabi arabinin ki arabi e, köylü bedevi. E, Tabi burada neden özellikle bu ifadeler kullanılıyor denilir ki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 Ee, insanların yanında günah işlemekten kendisini alıkoymamıştır. Böyle bir insanın da e, imam etliğe geçmesinin mekruh. Hattı zatında e, yukarıda bahsettiğimiz keratin tenzihi olduğu ifade edilirken bile Fas'ın imam etliliği noktasında e, İbrahim el-Halebi şerhinde Halebi Sagir isimli eserinde Fas'ın imamlık yapmasındaki keratin tahrimi olduğunu ifade etmiştir.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 İmamlık yapan kimsenin imamlılık esnasında dikkat etmesi gereken durum ki önevüzelliği de arkasındaki cemaati bıktırmaması. Hasta olan vardır, zayıf olan vardır, işte ne bileyim işi olan vardır, meşgalesi olan vardır. Bunlara zarar vermeme adına وَيَنْبَغِيْ لِلْإِمَامِ en لَا يُطَوِّلَ bihim اَسْسَلَاةَ imamlık yapan kimseye gerekli olan arkasındaki cemaate namaz uzatmaması.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 Efsat denilen ki buruz suresinden len mekunledi suresine kadar olan surelerden herhangi birini okumak akşam namazında ise işte len mekunleziden sonra nas suresine kadar herhangi bir sureyi okumak bunun üzerine aşmak ise mekruh olacağı vurgulanmış. Ancak bedai isimli eserde rahimullah bunu biraz da vakte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 Ama erkeklerle beraber namaz kılıyorlarsa bu durumda erkek erkek olan kişi zaten imamlık yapacaktır. Bu şekilde namaz kılmalarında bir kerahatten bahsetmeyeceğiz. Tabii bu e, namaz farz olsun, nafile olsun müsavidir. Ancak cenaze namazı noktasında bir istisna vardır. E, çünkü cenaze namazı farzı kifai olan bir namaz.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 Bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ve âlihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim.